İyi günler Açık Radyo'nu sevgili dinleyenleri. Hoş geldiniz Sayın Murat Loster. Hoş bulduk Sayın Ayniye Tansu. Lafı uzatmadan hemen hoş geldiniz demeyi tercih ettim. Çünkü Açık Radyo dinleyenleri e, hem Murat Loster adını hem sesinizi hem konularınızı bence çok iyi biliyorlar. Şimdi program tatilde galiba. Evet bir süre. Teknolojinin karanlık yüzü. Evet karanlık yüzü tatile çıkarmayı çok isterdik tabi ama sadece program tatildi. E, doğru, doğru çok güzel. Böylece hemen konuya da girmiş olduk, sağ <gülüyor> ol. <gülüyor> ne olsa profesyonel radyocu konunun hali başka oluyor. Şimdi sevgili Murat Loşter, şimdi o zaman hemen e, devam edelim. E, i̇ki konu var e, açık radyo dinleyenleriyle sizi bulmuşken konuşalım istediğim. Birincisi şu Ayuka çıkmış bulut tartışması. Ama sizin Uzmanlık alanınız çerçevesinde Bu havada yani, bulut sen bu verileri unut. Ha o ne o? <gülüyor> Gitti veriler değil mi? <gülüyor> e, onun e, özellikle bilgi güvenliği açısından e, konuşulması iyi olacak gibime geliyor. E, geçtiğimiz haftalarda şu e, Apple ve Amazon'a e, yöneltilen şiddetli eleştirileri de hatırlarsak. Tabii. Hani meşhur e, Matt ee, önce şifreleri ele geçirildi sonra e, Mac bilgisayarındaki içerik silindi hackerler tarafından telefonu e, gitti gürültüye e, vesaire onun üzerine e, su yüzüne çıktı bu ki Apple'ın bilgisayarı. E, Bilgi güvenliği konusunda ciddi açıkları var. Burada da Apple'm Apple Mapple diye konuşuyoruz ama artık dağlar taşlar yazdı bunu. O açıdan e, doğrusu sakınca görmüyorum. E, hukuki boyutunu çok konuştuk Bulut Bilişim'in bu programda. Ama şimdi işin teknik yüzünü size bırakalım. Memnuniyetle. Önce şundan, şuradan başlamak istiyorum. Hani Bulut Bilişim yeni bir şeymiş gibi durmakla beraber adı yeni sadece. Yani bizim hayatımızda bulut çok zamandır vardı. Ee, kurumsal değilse bile hepimizin bireysel bir ya da birden fazla elektronik posta hesabı zaten belki on yıldır var. İşte sonu hat ile bitiyor, Gmail ile bitiyor, Yahoo ile bitiyor, MyNet ile bitiyor vesaire vesaire. Aslında alın size bulut. Yani ben elektronik posta hizmetimi, tüm ge bana gelmiş ve gitmiş elektronik postalarımın arşivini Hı -hı. zaten on yıldır bulutta tutuyordum. Ha, bunun yanında bir şeyler daha eklenmeye başlamıştı ama yine bulut kelimesinden önce eklenmeye başlamıştı. İşte e, bir e, radyoda telefonda te, şey, bir, bir çok hoşunuza giden bir şarkı duyuyorsunuz, dinliyorsunuz. Ya bu neydi, neydi, neydi? diyorsunuz. Telefonunuzdan bir telefon numarasını çeviriyorsunuz ya da telefonunuzdaki bir uygulamayı çalıştırıyorsunuz. Dinletiyorsunuz. Bir 10 saniye 20 saniye sonrası diyor ki işte bu şu şarkıcının şuradaki şarkısıdır hatta zaman zaman şu konserde kaydettiği albümüdür gibi bir takım bilgiler veriyor. <Gülüyor> bu da bir bulut hizmetiydi adı bulut değildi İşte onun kendi ticari isimleri vardı. Aslında ya, yani son 10 yıldır biz yavaş yavaş buluta geçiyorduk. Ha, bulut e, benim dünyamda bilgi teknolojileri dünyası son birkaç senenin... E, ünlü kelimesi İngilizce'deki söylemiyle buzzword oldu. Bizde hmm. bizim dünyamızda hep böyle bir takım buzzwordler vardır. Ondan önce işte e, açık sistemlerde 90'larda, sonra internet oldu, sonra client server oldu, sonra işte e, sistem tabanlı mimari oldu. Bunları sektörün içinde olmayanların hepsini bilmesi mümkün değildir. Şimdi bulut. Ama buluttan daha önemlisi, e, son 2-3 yıldır başka bir şey yaşıyoruz. Biz e, eskiden İnternette bir sürü farklı hizmete, internette bir sürü farklı yapıya birbirinden bağımsız üye ve abone oluyorduk. Kastettiğim şu, sizin bir elektronik posta hesabınız varsa internet üzerinden, Hı -hı. onun ayrı bir kullanıcı adı ve bir parolası oluyordu. Hı -hı. Evet. Ee, sonra sizin bir işte internet üzerinden bir şeylerinizin yediğini alıyorsanız, onun ayrı bir kullanıcı adı ve bir parolası ya da başka bir güvenlik kontrolü oluyordu. Hatta biz programlarda hep şey söylüyorduk aman bunların parolasını aynı yapmayın. Çünkü yanlışlıkla birini hack eden, o zaman hop bütün hayatınızı hack eder diyorduk. Ee, ama bu arada Bulut Bilişim'in de biraz e, reklamıyla bütün bu internetteki farklı hizmetler birleşmeye başladı. Çünkü büyük firmalar demin adını sarf ettiğiniz ya da sarf etmediğiniz e, olayı şeye getirdiler ya ben müşteriyi bir kere almışım. ...o müşteriyi başka yerlere de bağlayayım, ...o müşterinin bütün hayatını şey yapayım... ...ele geçireyim... ...dün akşam daha eşim bahsediyordu... ...ya nasıl olabiliyor bu... ...hani bu kadar mı hayatımız kontrol altında... Ee, ...hiç kimseye hiçbir şey vermiyorum... Ee, ...sosyal medyada hiçbir şekilde adı, fotoğrafı vesairesi geçmiyor... ...buna rağmen işte bizim işte şu anda iki küsür bir çocuğumuz var... Masal. ...sürekli masal... Ee, ...sürekli masalla ilgili... ...işte masalla ilgili tabii... ...sürekli çocukla ilgili spam e-mailler geliyor... Hmm. Yani niye Viagra gelmiyor da çocuk geliyor? Yani bu bile aslında bir şeylerin göstergesi. Bunların hepsinin birleştiğinin ve arka taraftaki başka bir takım gücün göstergesi. Ş Murat Löster'cim minnacık bir parantez açacağım tabii. burada. Selamlar eşine. Kriteo.org diye bir web sitesi var. Kriteo.org. C ile mi? C ile tabii. Ondan sonra bunlar e, eğer eşin çocukla ilgili içerik ararken ola ki bir reklamı tıkladıysa hı hı. Bütün şeylerde yok yalnız e, bazılarında var paraya kıyan şirketlerin hı hı. reklamlarında böyle bir art servis var evet. O e, daha yakından e, izleyici tabanlı tarama yapıyor ve 10 gün sonra da e, internete girse bir şey baksa bir de bakıyorsunuz ki e, ekranınızda bir hafta evvel baktığınız çocuk ürünleri görünüyor. Böyle bir şey var. Bunu disable etmek için, devre dışı bırakmak için kriteo orga gidip oradan tek tek seçmesi lazım. Çözüm yollarından biri bu olabilir. Hı hı. Haddim değil sizin e, gibi estağfurullah. güvenlikçi. Estağfurullah. Ama yani hani... başıma yeni geldi o yüzden. <gülüyor> çok güzel. Burada tabii biraz daha şey hani e, reklamın çıkması, reklam yönlendirme zaten çok ciddi bir artık neredeyse bilim dalı diyeceğimiz bir şey. Ve bir taraftan kişisel hakların korunması, bir taraftan da reklamcıların para kazanması arasında aslında bir yarış devam ediyor. ve Atbaşı bir yarış devam ediyor. Bir tarafı bir tarafı çok yendiğini söyleyemeyiz. Tabii tabii. Ama burada konuştuğumuz spam e-mail'in geliyor olması. Dolayısıyla kriter o anlamda ne yazık ki çalışmıyor. Daha çok reklamın görmek ya da ürünün görülmesinin cevabını kapatmaçmaktan bahsediyoruz. <gülüyor> um, bu şey örneğine baktığımız zaman da artık ben... İşte atıyorum benim bir tane Microsoft ya da bir tane Google hesabım var. Bakıyorum aslında o Google hesabına giren kişi benim bütün hayatıma el koyabiliyor. Neden? Çünkü ya zaten kimlik doğrulamayı o Google hesabı üzerinden yapıyorum ya da diyorum ki parolamı unutursam kaybedersem hatırlamak için gerekli mesajı o Google hesabına gönder. Öyle olduğu zaman ne oluyor? Benim Google hesabımı eline geçiren kişi ya zaten hiçbir daha kullanıcı adı parola kullanmadan diğer web sitelerine ulaşabiliyor. Ya da en kötü olasılıkla parolamı hatırlat, parolamı unuttum, parolamı yeniden oluşturmak istiyorum diye gidip tuşa basıyor. Dönüp onun hatırlatma maili onun kontrolündeki artık e-maile gelmeye başlıyor. Evet tıpkı Meton'un Hohn'un örneğinde olduğu gibi. Ama o da itiraf etmiş zaten diğer... ...platformlardaki şifrelerim de... ...birbirine linkliydi diyor. Hatta Daisy Chain diye bir kavram... ...ilk defa evet. gördüm onu. Böyle papatyadan yapılmış... Hı -hı. ...bir taç gibi. Bütün şifreleri... ...farklı ama... ...aralarında minik... ...birkaç şeyle... ...birbirine bağlı... ...birini unutsak ötekini hatırlayacak... ...belki kendisi ama... ...kötü niyetlilerin eline geçti mi... ...onların işini hızlandırıyor... Hı -hı. Geçen Wired onunla ilgili zaten çok hoş bir makale vardı Wired dergisinde internet sürümünde de var. Um, evet burada böyle bir şey durumla karşı karşıyayız. Şimdi e, dolayısıyla olayı biraz şeye geçirmemiz lazım. Biz bundan 3-4 sene önce özellikle e, internet bankacılığı saldırıları çok yoğunken şeyi konuşuyorduk işte banka basireti tacir olmalıdır. <Gülüyor> e, ...müşterisinin e, cehaletine, müşterisinin bilgisizliğine rağmen... ...yani müşterisine rağmen müşteriyi korumakla sorumludur diyorduk. Zaten bankacılık kanununda basiretli tacir kavramını kullanır bildiğiniz gibi. Um, burada artık öyle bir yere gelmeye başladık ki... ...hayatımız bulut bilişimi çok bağımlı... ...bulut demeyeyim internete çok bağımlı hale geldi. Bulut bilişim de bugünkü daha çok onların birbirine bağlandığı konu. Bulut bilişimi biliyormak zorunda değiliz. Adını öyle olmak koymak da şart değil aslında. Şart değil. Ama buradaki önemli olan konu o zaman işte bu internette hayatımızı artık emanet ettiğimiz tüm fotoğraflarımızı, tüm elektronik postalarımızı, tüm e, internetteki varoluşumuzu emanettiğimiz e, selerin biraz daha e, basiretli tacir olması lazım. Hı -hı. Yani hani e, bizlerin cehaletine, bizlerin hatalarına karşı bizleri koruma konusunda daha iyi durumda olmaları lazım. Hı -hı. Zaten hackerler bu e, Matt e, hesaplarını hı hı. ele geçirenler e, telefon ederek e, kendi işlerini hızlandırmışlar. Apple'a telefon ederek. Tabii. Yani şifre daha, e, sıfırlayıp yenileme konusunda. Hı hı hı hı. Hı hı. Ee, şimdi şeye gelince yani hani markalara gelince yani işte Apple, Microsoft, Google vesaire hiç önemli değil bunlar. Bunların hepsinde bir takım problemler görürüz, konuşuruz ve konuşacağız. Ee, ben yıllardır Özellikle Microsoft'a çok yüklenildiği zamanlar yani Microsoft'ta çok güvenlik açığı var işte Linux'a geçin hiçbir şey olmaz işte e, Macintosh en güvenilirdir işte bilmem ne yapın dediğimde bu, bunun aslında bir ekonomik soru olduğunu bunun teknik bir soru çok fazla olmadığını iddia ettim. Neden? Ekonomik sorudan kastım şu şimdi siz bir hackersınız bir virüs yazarsınız ve bir virüs yazıyorsunuz. Hmm. Şimdi e, o virüsün e, ticari ya da manevi bir takım amaçları var. Her virüs yazarında olduğu gibi. Ticari amaç bundan bir para kazanmak. Eğer para kazanacağı bir virüs içeriği söz konusu. Manevi olanıysa biraz daha işte kendimi kanıtlamak. Ben bir virüs yazdım işte 20 milyon bilgisayara bulaştı. Hmm. Hani işte dünyayı alt üst ettim işte ben böyle ünlü oldum ben değil de virüsümün adı gibi bir manevi şey var. Şimdi hayatta böyle bir hedefiniz varsa ya ticari ya da manevi ne kadar çok kişiye ne kadar çok bilgisayara ulaşırsanız. O kadar çok daha başarılı olursunuz öyle değil mi? Evet yani kendi ilkeleri içinde. Kendi ilkelerini kastederek söylüyorum. Kendi psikolojisi içinden bahsediyorum. Tutarlı. Bahsediyor. Evet. Tutarlı. Ee, yıllardır işte insanlar çok büyük yoğunlukla Microsoft işletim ile hayatlarını sürdürdüler. Ki hala. Ki hala yani, ciddi bir, yani ağırlık hmm. çok ciddi bir şekilde Microsoft. Dolayısıyla bütün bunlar Microsoft'ta yazıldı. Ama mesela son yıllarda ciddi bir başka... Yukarı çıkan şey oldu. Ne oldu? İşte bir e, Mac, e, Apple çok büyük bir hata geçti, ticari bir hata geçti ve dünyadaki Macintosh kullanıcılarının sayısı çok arttı. Hı hı. E, dolayısıyla artık yani Windows'dan göre yine hala çok küçük ama Apple'a ben bir virüs yazsam, Apple'ın bir şeyini hak etsem ben de ses getiririm dedi. Eğer Apple'ın dünyadaki toplam kullanıcı sayısı bundan 10 sene öncesi gibi birkaç milyoncuksa, ki değil herhalde. Ki o zaman bile değildi. Tam birkaç milyon bile değildi. Bir milyon Hı -hı. vardı yoktu. Ha, o zaman ya, yani e, metranın zaten başında aynı şeyler gelebilirdi ama bir gazete haberi bile olmazdı. Evet. evet. Yani, ki biz bunu Türkiye'de konuşmadık. Oluşturdu, Hedef diyorsunuz oluşturdu diyorsunuz kısaca galiba. Evet. E, telefonlar ben hani telefonlarda aslında tahminimden daha yavaş ilerliyor. Çünkü akıllı telefon özellikle bugün için sayısı çok ciddi miktarda artış gösteriyor. ...Android işlemci telefonlarda yakında çok daha büyük yani gazete manşetlerinin yerinden oynatacak hareketler bekliyorum. Hı hı. Çünkü sayısı çok arttı, algısı çok arttı, artık çok güçlü cihazlar ortaya çıkmaya başladı. Neredeyse bir bilgisayar kadar güçlü telefonlardan bahsediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla onlara yönelik Pozitif anlamda mı bu beklenti? Ne yazık ki negatif anlamda. Yani işte... Android bir telefonla tüm dünyadaki Android'leri e, çalışmaz hale getiren bir bilmem ne virüsünün çok büyük hmm. hızla telefondan telefona yayılması gibi bir şeyi yakında duyarsak şaşırmayalım. Ne yazık ki. Burada bir ara vermek zorundayız Verelim. Murat dostlar. <gülüyor> <Luzlar. gülüyor> Burada durun bakalım. Like that.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 Golden Road 94.9 açık radyoda sevgili dinleyenler bilgi canı hukuku programı bugün sayın Murat Loster'i konuk ediyor. Çoğunuzun bildiği teknolojinin karanlık yüzü programının yapımcısı bu radyoda yine. Demin dehşetengiz bir kehanet demeyeyim de öngörü mü diyeyim? Korku, ha. kişisel bir korkumu paylaştım. Paylaştınız, onu tekrarlayıp devam edelim mi? Memnuniyetle, hemen önce şey demiştik, bu kötü niyetli insanlar, hackerlar, virüs yazanlar vesaireler ticari ya da manevi kendilerini kanıtlamak için e, tok, ...daha fazla ses getirmeye uğraşıyorlar. Dolayısıyla dünyada sayısı artan... ...dünyada çözümü artan çözüm e, şeylere karşı... ...cihazlara karşı... ...daha fazla sayıda deneme yapıl, yapılıyor. Bugün için de... ...özellikle e, Android işletim sistemli telefonların sayısının... ...hem çok olduğu hem de hızla artmaya devam ettiğini görüyoruz. Çünkü birçok marka bu işletim sistemine yönelik telefon üretiyor. Dolayısıyla benim korkum... Asla kehanetim, asla isteğim değil ama korkum. Yani öbür gün bütün bu telefonları bir anda etkileyebilecek çok ciddi bir um, saldırı yönteminin ya da bir kötü niyetli yazılımın ortaya çıkması yönünde. Ya da salgının. Ya da salgının. E, Murat Loster tam bu noktada e, bizim e, Facebook'ta e, Bilgi Çağının Hukuku programı sayfasını izleyen dostlardan bir tanesi Gülay Yatır. Dün şunu yazmış genellikle birkaç gün evvel yazıp soruyorum ben Hı. sormamı istediğiniz konular var mı diye e, sizi de söz etmiştim sizden de söz etmiştim dün demiş ki Gülay Yatır e, Haydeger'den bahsetmenizi çok isterdim Haydeger biliyorsunuz teknoloji ye yaklaşımı açısından bu programda ancak kenarından değinebileceğimiz bir e, felsefeci. <gülüyor> Ona da yazdım cevapta. Bu tam dedim Halil Turhanlıya göre bir konu aslında <gülüyor> ya da bir felsefeci konukla evet. belki daha rahat ele alınabilir. Ama özetle şunu sormak istiyorum. Yani Haydeger de aynı olaya dikkat çekmiş yıllar evvel. E, diyor ki teknoloji kendi iç mantığınca. ...iç mantığına ve dinamine sahiptir. Ama bundan amaç da o zaman tabii teknoloji yerine teknik terimini kullanmış. İnsanın özgürleşmesine yardım edecek bir şey olarak bakılmış yıllardır değil mi? Bugün dahi öyle bakıyoruz. Ama Heidegger'in endişesi şu... ...kendi iç dinamine sahip olduğu için... ...an gelecek, gün gelecek... İnsanın özgürleşmesi bir yana onun kölesi haline gelmesi söz konusu olacak diyor. Ve e, yıkım kaçınılmazdır bu durumda diyor. Bu konuda yani, ne düşünürsünüz? Bizler bugün teknolojiyi e, özgürleşmekten yana kullanabiliyor muyuz tam anlamıyla yoksa köle haline mi geliyoruz? Ya, ya da ortasında? Kendimizi çok iyi kandırmayı başarmışız yüzyıllardır aslında her konuda işte kölelikten bahsediyorsak e, hani ve onun atıyorum günümüz e, Türkiye'sine en yaklaşmış hali e, işte Cumhuriyet hemen Cumhuriyet öncesi, hatta Cumhuriyet sonrası devam eden işte özellikle doğudaki gü, güneydoğudaki aşiretler ve onun tabası. E, oraya bile baktığımızda oradaki insanlara bile baktığımızda tabi cehaletin verdiği bir rahatlık da işin içerisinde ama bütün bunun sonunda hani biz bir sürü şeyi düşünmüyoruz hani ben bilmem ağam bilir ee, i̇şte o bize sağ olsun bakıyor tamam elinden geldiğince tamam hani a başka bir hayat yaşıyor tabii başka bir hayat yaşıyor ama e, yani onun üzerine hayat sürüyor hatta o kadar ki bir seçim bile olsa hani e, lider hangi partiye oy verilmesi gerektiğini söylerse herkes o partiye oy veriyor gibi bir durumla karşı karşıya yapı. Ee, bugün teknolojide de biraz öyle bir şey var. Şimdi bir taraftan ee, ...teknolojiyi üretenler tabii olaya biraz daha da ticari açıdan baktıkları için... ...daha fazla insanı o işine çekmeye çalışıyorlar. Ama ne kadar özgürleştik, ne kadar kölesi olduk... ...o hakikaten insanın kendi içinde çözmesi gereken bir şey. Mesela cep telefonu örneğini vereyim. Çok da yeni olmasın bu örnek. Daha hepimizin hayatındaki bir uh -huh, örnek. Var. Uh -huh. Cep telefonu birinden telefon geleceği zaman evde ya da işte bekleme ihtiyacını ortadan kaldırdı. Bu bir özgürlük. Ama aynı zamanda iki kişi sohbet ederken o sohbetin en uzun süresinin telefon çalması kadar kısalması sonucunda doğurdu. Hı hı. Ya da tatile gittiğinizde artık yazılı olmayan bir kural gibi tatile gitti ama telefo oh, telefon niye kapalı? Hı. Yani hatta artık neredeyse çalışanlar, patronlar birbirlerine hesap sorar. Evet, telefonun kapalıydı. Evet hafta sonu, evet akşam, evet tatildeydim. Yani telefona sahip olmak bir özgürlük getiriyor ama onun tepesindeki yanındaki kapatma tuşunu... ...bilmemek ya da tabii ki hepimiz biliyoruz ama... ...kullanamamak işte o köleliği gösteriyor. Ama deminki saptamanızdan... ...şöyle bir olguyu da... ...gözlemlememek mümkün değil. Ee, bir kolektif... ...edilginlik söz konusu. Geniş ölçüde galiba evet. değil mi? İnsan evet. ve teknoloji ilişkisinde. Ben insanın da... ...bunun olduğunu, insanın aslında... ...bir memeli olarak biraz... ...şey olduğunu düşünüyorum. Hani... ...edilgenliği belli ölçüde aslında istediğini, hani hmm. işte escape from freedom vardır, escape from freedom gibi biraz, yani biraz hani çok da özgürlük istemediğini düşünüyorum insanoğlunun. Ha, hani o özgürlüğü teslim etmek için de hani en bir özgürlüğünüzü bir yere teslim edeceksiniz karşılığında en büyük keyif aldığınız şeye teslim edersiniz. Bugün için en keyif alınan şeyin teknoloji kaynaklı konular olduğunu düşünüyorum. Hı <Gülüyor> hı. Ee, şeyin bir araştırması vardı nispeten sonra azaldı ama bu e, Facebook'un içinde bir takım oyunlar vardı biliyorsunuz İşte evet, kafe işlettiğiniz, evet. tarım evet. yaptığınız vesaire ee, bu oyunlara insanları ayır, insanların ayırdığı zamanın e, ne kadar büyük olduğunu ve bu zamanın aslında insanlar tarafından seçilmediğini, oyunun kuralların tarafından yönlendirildiğini söylüyor, çünkü siz işte atıyorum bir ekin ekiyorsunuz e, ya da işte bir e, şey, kafenizde bir yemek koyuyorsunuz ocağa o ocakta bittiğinde e, bozulmaması için ocaktan almanız lazım o yemeği hı hı. E, dolayısıyla mesela hani bir, uzun bir dönem belki hala şu anda o, şeyde olan vardı e, facebook ve içindeki oyun insanların hangi saatte nereye bağlı olduğunu biliyor. ben insanları şey biliyorum birbirlerine parolasını bir şey yapıp ya ben yemek koydum akşam sinem eve gideceğim eşimle sen şu yemeği oradan alıp kafeye evet. servis eder misin diyenleri evet. biliyorum Son dakikalardayız. Tamam. Ee, sevgili dinleyicilerinize <gülüyor> <gülüyor> ve dinleyicilerimize... E, ...bir toplu, toplayalım mı, toparlayalım mı konuyu? Toparlayalım. Yani hani adının ne olduğu önemli değil. hani Bulut bilişim kelimesine çok fazla takılmayalım. Bizim teknolojilerimizde isim, ünlü kelimeler hep olur. Ee, ama hayatımızı gittikçe oraya doğru bağlı ve bağımlı hale getirmeye devam ediyoruz. Ee, ve e, hani... Günün birinde ben burada olmazsam ne olur ya da bunu bir başkası ele geçirse ne olur hep bir düşünüyor olmak lazım. E, ve de son yaşanmış örneklerden hareketle de e, hani mümkünse internetteki varlığımızı birbiriyle hiçbir şekilde ilişkisi olmayan, aynı posta adresine vesaireye bağlı olmayan birkaç tane farklı yere bölmek hı. bizim için önemli olur. Hı hı. En azından mesela özel hayat ve iş hayatı gibi ikiye bölmek lazım. Gibi. Ayrıca e, verileri de her zaman Söylediğiniz gibi yedeklemek, yedeklemek ve yedeklemek değil mi? Hı hı. Başka çare yok. Bugünlük bu kadar sevgili dinleyenler. Murat Loster'a katıldığı için çok teşekkür ben ediyoruz. teşekkür ederim. Teknolojinin karanlık yüzünü gene dinlemek Te istiyoruz en kısa zamanda. Teşekkür ederim. Ömer Şahin ve ben iyi bir hafta sonu dileriz.